Bazı söylentiler var. Eğer oruç tutamıyorsan veya dayanamıyorsan bunun için bir günlük miktarını verirsin ve bu borçtan kurtulmuş olursun diyorlar. Evet. Aslı var mıdır? Tabi bu doğru bir ifade değil. Eğer bir insan hasta değilse, bir insan yolcu değilse, bir insan sürekli kronik bir hastalığı yoksa veya yaşlı olduğu için oruç tutamıyorsa, bütün bunların dışında sağlık içerisinde ve afiyet ise. Bir Müslümanın mutlaka oruç, oruçlu olması lazım. Yani oruç yerine fidye vereyim ben bunu parayla telafi edeyim böyle bir şey söz konusu olmaz. Geçici bir hastalığı varsa doktora başvurdu. Doktor dedi ki özellikle de yaz mevsimine gündüzün uzun olduğu bir zaman söz konusu önümüzde. Eğer hast, oruç tutarsan hastalı, hasta olursun hastalığın iyileşmez veya hastalığın artar şeklinde bir telkini söz konusuysa doktorun tavsiyesi. Bu durumda oruç tutmaz ancak fidye vermeyecek. Ne yapacak? müsait olduğu zaman da, iyileştiği zaman oruçlarını tutacak ve kaza etmiş olacak. Şimdi şuna dikkat etmek lazım. Hakikaten doğrudur. Yani mesela bu sene 21 Haziran'da mesela oruçlu olacağız ki Kuzey Yarımküre'de en, en, uzun, gün. E, en uzun gün yani olacak. Ancak Müslümanların şuna dikkat etmesi lazım. Yani klimanın olmadığı dönemlerde, buzdolabının olmadığı dönemlerde ve sıcaklığın da belki daha sıcak olduğu zamanlarda bizim babalarımız dedelerimiz oruç tuttu. Tarlada çalıştıran ama oruçlarını bırakmadılar. Zor şartlarda çalıştıran ama oruçlarını bırakmadılar. Yine Türkiye'de yaşayan Müslüman kardeşlerim için söyleyeyim. Mesela 66-65. enlemlerde oğlu var. Yani kutba yakın bölgelerde. Ve bu insanlar 22 saat oruç tutacak. Dikkat 22 saat oruç tutacak. Ben onlarla ilgili belgeselleri seyretmiştim. Onları haber yapan programları seyretmiştim. Emin olun oradaki bir genç hammallık yapıyor. Yük taşıyor. Ona soruyorlar. Diyorlar ki ya kardeş sen 22 saat oruç tutuyorsun ve yük taşıyorsun. E, nasıl orucunu tutuyorsun? Diyor ki elhamdülillah ben orucumu tutuyorum. Oruç bir azim işidir. Bir irade işidir. Ve nice biz küçük çocukları biliyoruz. Yani yakınlarından ben evet. biliyorum. Geçen sene mesela ve daha evvelki sene gündüzün yine uzun ve sıcak olduğu zamanlarda babası ona kıymıyor. Annesi kıymıyor. Kaldırmıyor sahura. Sahura kalkmadığı halde gündüzü oruçlu geçiren, ayın uzun bir süresinde oruç tutan ben çok pek çok çocuk biliyorum. O zaman bize düşen azmedeceğiz. Karar vereceğiz. Eğer kararlılık söz konusuysa Allah'ın izniyle o gündüz oruç tutacağız ve dinimizden, imanımızdan da böylece lezzet almış imanımızın tadını tatmış olacağız. İnşallah. Biz azmedelim. Cenab-ı Hak kolay edecektir Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani dayanamamak gibi bir şey yok. Yok. Evet. Elhamdülillah.